ee, var fakat onu en azından bir hafta erteleyip evet, e, ki sendromu diye bir sendromdan e, bahsedeyim diye düşündüm evet ben de birazcık o azıcık hazırlıkta yaptım ee, kidir tamam. şimdi fakat izinizle aslında şuradan başlayayım diye lütfen. düşünüyorum yani e, uzakta idim fakat sosyal medya sayesinde bir hayli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 Şöyle bir durumda ne yaparız falan diye plan program yapmış değildi. Dolayısıyla son derece spontane bir şekilde gelişti her şey. Bu spontane gelişmenin içinde bence sınıfı geçenler oldu ve sınıfta kalanlar oldu. Ve bu çok sosyal medyanın aynasında çok açık seçik bir şekilde yansıdı bunlar. Ona değinmek isterim. Sınıfı geçenler... ...bana akım medyaya nazaran... ...gerçekten... ...güvenilir bilgi kaynağı olarak... ...başvurabileceğimiz... ...birkaç tane radyo... ...bir tanesi açık radyodur... ...her şeyin başında gelen... ...işte... ...gece geç saatlerde bile... ...canlı yayında ne ne bittiğini aktarmaya çalıştı... ...canın... ...annesini bile duyduk... ...bir muhabir olarak rapor verirken... <gülüyor> evet, evet. ...bize...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 anlattı ve ondan sonra birden bire bir onun deyimiyle bir milyon insana yakın insan doldu oralara. Onu da evet. can tarihi bir andı yani. Evet, ben de o sırada radyo başındaydım, bilgisayar başındaydım <gülüyor> sayeden öyle tarihi bir andı. Yani sınıfı geçenler bağımsız medya, sosyal medya.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 kala kala kemalistlere e, parkları e, müdafaa etmek kaldı falan e, dedi. E, bir başkası biliyorsunuz başbakanı hemen getirdi karşısına oturttu. Apart top gün içinde hiç olmayacak e, bir, bir formatla e, ne olup ne bittiğinin e, bir şekilde işte gerekçelendirilmesine e, çanak tutmuş oldu filan. Yani bunlar bana söylerseniz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 bir takım projelere kapalı kapılar arkasında karar veriliyor. Daha sonra bir kısmına biz de mesela genel olarak bu siyasetle, iktidarın siyasi görüşüyle uyuşmayan insanlar da ortak ediliyoruz ya da ortak olup olmamak konusunda karar vermek durumunda kalıyoruz. Fakat bu projeler bize sorularak,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 ee, belki bir parça e, bir, bir sendromuyla e, bir, belki karşı karşıya kibir David, sendromu ya yani. kibir sendromu evet türbüsün yani aslında kibir demek lazım ee, David Owen aslında bu e, bu teşhisi bir psikiyatri olarak yapmıyor değil de zaten psikiyatri biliyorsunuz e, İngiltere'nin en kıdemli ve önemli belki e,